882. konu, Hazreti Selman-ı Farisi'nin evlenmesi, Selman-ı Farisi, kinde kabilesinden bir hanımla evlenmiş ve o kadınla onun kendi evinde gerdeğe girmişti, gerdeğe gireceği gece arkadaşları Hazreti Selman-ı hanımının evine kadar götürdüler, oraya vardıklarında Selman-ı Farisi arkadaşlarına, artık siz dönünüz, Allah mükafatınızı versin, diyerek onları gönderdi, Beyinsiz ve düşüncesiz kimselerin yaptığı gibi yapmayarak onları eve sokmadı. Kapıya geldiğinde evin her tarafının süslenmiş olduğunu gördü ve ''Sizin eviniz sıtmalı mıdır yoksa Kabe oğulları kabilesine mi gelmiştir?'' diye sordu. Evde bulunanlar da ''Hayır, evimizde sıtma yoktur ve Kabe de buraya gelmiş değildir.'' dediler. Selma'nı Farisi kapının perdesi hariç evdeki bütün perdeler kaldırılmadıkça eve girmedi. İçeri girip de birçok ev eşyasıyla karşılaşınca bu eşyalar kimindir diye sordu. Senin ve hanımının eşyalarıdır dediler. Bunun üzerine o benim dostum Hazreti Peygamber bana bu şekilde tavsiye etmemiştir. O bana dünya malı ve eşyasının bir yolcununki kadar olmasını tavsiye etmiştir dedi. Sonra orada bir hizmetçi görerek onun kime ait olduğunu sordu. Kendisinin ve hanımının hizmetçisi olduğunu söylediklerinde de şunları söyledi: Dostum bana bu şekilde tavsiye etmedi, onun tavsiyesine göre ben ancak kendi nikahım altına aldığım ya da nikah edeceğim kimseyi tutabilirim, eğer başkalarını tutar da onlar zina edecek olurlarsa onların günahlarının bir benzeri de kendi günahlarından hiçbir şey eksilmeksizin benim boynuma olur, bu sözlerden sonra hanımının yanında oturan kadınlara, lütfen artık burayı terk edip beni karımla baş başa bırakır mısınız, dedi, onlar da peki deyip çıktılar. Selma'nı Farisi onların arkasından kapıyı güzelce kapatıp pırdesini de çekti. Sonra hanımının yanına oturdu ve onun alnını sıvazlayarak bu evliliğin bereketli ve hayırlı olması için dua etti. Dua'dan sonra hanımına sana bir şey söyleyeceğim, bu hususta bana itaat eder misin diye sordu. O da sen şu anda benim için itaat edilmesi gereken birisisin çünkü kocamsın dedi. Selman-ı Farisi de, dostum bana, hanımımla bir araya geldiğimizde ilk işimizin Allah'a itaat ve ibadet olması gerektiğini tavsiye buyurdular, dedi. Böylece ikisi birlikte kalkıp ibadet için ayrılmış olan odaya geçtiler. İstedikleri kadar namaz kıldıktan sonra gerdeğe girdiler. Sabah olduğunda arkadaşları gelerek Hazreti Selman'a, hanımını nasıl buldun, diye sordular. Selman-ı Farisi yüzünü onlardan çevirdi. Böylece bu durum üç kez tekrarlandı. Üçüncüsünde Hazreti Selman arkadaşlarına şunları söyledi: Allah Teala perdeleri, kadınlarla gerdeğe girmek için yapılan yerleri ve kapıları, evlerde olan bitenin kimse tarafından görülmemesi için yaratmıştır. İnsan ancak görebildiği konularda soru sorabilir. Gizli ve saklanılması gereken şeyleri öğrenmeye ya da bunlar hakkında soru sormaya hakkı yoktur. Ben Hazreti Peygamber'in, karı koca arasında geçen ve söylenilmemesi gerekenleri söyleyen kimseler, yol ortasında ve herkesin gözü önünde çiftleşen eşekler gibidir, buyurduğunu işittim. Selma'nı Farisi bir seferden dönmüştü. Hazreti Ömer onu karşılayarak, ben seni Allah'ın kendisinden razı olduğu bir kul olarak görüyorum, dedi. O da kızını kastederek Hazreti Ömer'e, o halde beni evlendir, diye karşılık verdi. Hz. Ömer'in cevap vermemesi üzerine de, hem beni Allah'ın kendisinden razı olduğu bir kul olarak gördüğünü söylüyorsun, hem de beğenmiyorsun, dedi. Ertesi sabah Hazreti Ömer'in yakınları Selman-ı Farisi'nin yanına geldiler. Hazreti Selman onlara, bir isteğiniz mi var, diye sordu. Onların, evet, demesi üzerine de, öyleyse söyleyin de derhal yerine getirilsin, dedi. Onlar da, Ömer'in kızını istemekten vazgeçeceksin, dediler. Bunun üzerine Hazreti Selman şunları söyledi, Allah'a yemin ederim ki ben onun kızını halife ve emir kızı olduğu için istemiyorum, fakat ben onun salih bir kul olduğunu biliyorum, bu yüzden de Allah Teala'nın onun ve benim zürriyetimden salih kullar vermesini diliyordum.